643, numaralı konu, Hazreti Ali ile Ebu Süfyan arasında Hz. Ebu Bekir'in hilafeti hakkında geçen konuşma, evet, Ebu Süfyan, Hazreti Ali ile Hz. Abbas'ın yanına girdi ve, Ey Ali ve Ey Abbas, ne oluyor ki, bu iş Kureyş'in en güçsüz ve en az kabilesine geçiyor, Allah'a yemin ederim ki, eğer istersen Medine'yi suvari ve piyadelerle doldururum, dedi, Hazreti Ali ona, hayır, Allah'a yemin ederim ki, senin, Medine'yi piyade ve süvarilerle doldurmanı istemiyoruz, eğer biz bu Bekir'i halifeliğe müstahak görmeseydik, halifeliği ona vermezdik, ey Eba Süfyan, Müslümanlar nasihatçı bir kavimdir, bir kısmı diğerine nasihat ederler, birbirlerini severler, evleri ve bedenleri birbirlerinden uzak olsa da, münafıklar ise, hile yapan bir kavimdir, birbirlerine hile yaparlardı.